Muhterem efendim, üstadımız Hazretleri Nurlar'da insaniyetteki hem cinsine şefkat şükrü hakikinin bir esasıdır buyuruyor. Bütün gönüllere Allah ve Resulünün namı celilini ulaştırma manasında anladığımız hizmet düşüncesinde bütün insanlığa duyulan şefkat ve merhamet duygusu nasıl bir tesir icra eder? izah eder misiniz? Cenab-ı Hak şefik diye bir ismi yok. Fakat Allah'ın bir şefkatinin olduğu muhakkak o rahmaniyet ve rahimiyete dayanıyor. Re'uf'un da bir cilvesi vardır. Vedud'un da bir cilvesi vardır yani onda. Birinde Vedud'da meveddet dediğimiz şey Allah'a karşı duyulan aşırı alaka tutku diyeceğimiz bir şey. Öyle bir tutku ki aşküstü bir şeydir olan bir insan. Yine 32. sözde dediği gibi işte ondan o isme masar olanlar nazarında Felek mest, kamer mest, nücum mest, serasir, alem mest diyor sermest. Mest Mes sermest. Her şey kendinden geçmiş bir sermesi yaşıyor adeta diyor. O nazarla da varlığa bakınca insan çok ciddi bir alaka duyar yani. Aslında hepsi Cenab-ı Hak'tan gelmiş, onun tecellilerinden var olmuş şeylerdir. Onun hatırını her şeye karşı alaka duyar. Cenab-ı Hakk'ın Reuf ismi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden de birisidir. Reuf ve Rahim. Ümmetin cennete serflas kılınmasına esas teşkil eden Rahim ismi. Ahirette müminleri cennete koyacak isim. Cennetin kapılarını açan sırlı anahtar diyebileceğimiz bir isim Rahim. Evet, Efendimiz'in bir ismi o demek işte o şefkati temsil ediyor yani insanla öyle bakıyor. Bir diğer taraftan da işte Re'uf var yine Efendimiz'e Tevbe suresi i sonunda ömer rauf rahim diyor. Senimizi Kur'an'ın takdir ettiği bir yerde, tesellide bulunduğu bir yerde. o iki isim önce geçen iki ayetin gibi bir şey oluyor. Yani nakaciu akmu sulu biren pıcma diz male feyin tevelafakul hasbi yallah ismin fezkesi gibi oluyor. Raufla şimdi bir peygamber eğer oruha o manaya, o eşe dayanarak vazifesini yapıyorsa ölü olması lazımsa Öyle merhametli olması lazımsa, öyle şefkatli davranması lazımsa, bu irşad erleri için de bir esastır. Bir kere başta yani peygamber bizim için bir ölmekdir. Fakat kanalet künfirrasurlar üsüatın hasanetin her meselede. Öyleyse peygamberane bir şefkate ihtiyacımız var. Peygamberane bir merhameti ihtiyacımız var. Neden yani? Öyle bir şefkat öyle bir merhamet olmazsa, sadece bir vazife şuuru. Bir Hakk'ı Erkese Duyurma Meselesi İrademizle çok defa yürümez bu mesele. Yani insan biraz tabiatını, kendi tabiatını, kendi içini, kendi kalbini yanına aldığı meselelerde hem devamlılık gösterebilir hem de yorulmaz, dökülmez yollarda. Malum Şatibide de gördüğünüz gibi tabiatın istediği meselelerde Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahi büyük tahşidatta bulunmamış. Tabiatın tepki gösterdiği, zor kabulleneceği, ağır kabul ettiği şeylerde tahşidat yapılmış. Mesela namaza kalktığınız zaman abdesti alın demiş. Kaç surede söylüyor onu. Şeklini de tamamen söylüyor. Teferruatına kadar söylüyor onu yani. Ayağın nasıl yıkanacak ona kadar. Hatta meseh işarette de bulunuyor orada. Teferruatına kadar tahşidat yapıyor. Onun sonra bir yüsür olduğunu söylüyor. Yararlı olduğunu söylüyor onun. Bir yerde insan vücudundaki kinetik enerjinin dengelenmesi manasına da bir izaha açık bir şey söylüyor, tahşidat yapıyor. Namaz, Kur'an-ı Kerim, zekatla sadece iktiranı 30 küsür defa, yüz yerden fazla namaz üzerinde duruyor. Çünkü bir yerde de buyurulduğu gibi, isfâhul vudû diyor mesela. Şiddet anında, soğuk anında, berte isfâhul vudû. Soğukta bir insan, abdest alması zor bir meseledir. İşte şiddetli soğuk olursa o zaman tas tamam abdest alma, onun için cennet kapıları açılıyor, ardına kadar açılıyor diyor. Şimdi ister terhip adına, isterse terhip adına bir sürü tahşidat yapıyor. Fakat hiç kimseye mesela tahşidat yapmıyor o mevzuya. Gidin işte mutlaka tarlalarınıza buğday ekin, ekmezseniz bak canınız şöyle çıkar, şöyle ezilirsiniz diyor. ''Bu hayvanlara, sığırlara iyi bakın, onları, onları sağmayı da sakın kusur etmeyin, sağmada kusur etmeyin falan iyi.'' diyor. Zirahçılık adına, hayvancılık adına, yem adına, meyvecilik adına, hatta evladı ı iha sahibi olma adına, çoluk-çocuk sahibi olma adına çok ciddi tahşidatı yok. Belki onlarla alakalı Kur'an-ı Kerim, tabiatınızdan kaynaklanan o şeyi yapmak için, şeyi çerçeve içinde kalmak, o işi ölçülü yapmak, belli kurallara bağlı yapmak, kuralsız davranmamak için kurallar vaz etmiş. Mesela harbe teşvik etmemiş. Fakat harp beşeri bir vakadır. Bir realitedir. Karşınıza çıktığı zaman o zaman miskinlik göstermeyeceksiniz. Yani dininizi koruma adına, aklınızı koruma adına, nefsinizi koruma adına, ihalinizi koruma adına, namusunuzu koruma adına savaşacaksınız o zaman. Yani Kur'an-ı Kerim temel esbiriyesi, akınası si bakına bakılınca ayetler hep bu istikamette şerefinizi Bulmuş. Hadisler şeref sütunudur olduğu görülecektir. Ama şu bunlarda teşvik yok ciddi. Fakat ibadetü taattı işte zekat malını vereceksin, namaz her gün kılacaksın, hacca gideceksin. Kaç yerde? bir surenin adı hac, hac suresi diyor bir yerde. Bakara suresi dilesinde hususi iki sayfada tam ondan bahsediyor. Bir önceki o iki sayfadan önceki sayfanın yarısından itibaren de ona ait ahkamdan bahsediyor. Bu onları dünya kadar hadis-i şerif şerh ediyor yani. En sayı hadis-i bakarsanız 40-50 sayfa onunla alakalı teferruatına kadar meselenin anlatıldığını görürsünüz. Neden? Bunlar hem mala dokunuyor, hem cana dokunuyor, hem zamana dokunuyor. Zaman değeri de var. Dolayısıyla yapmayanlar için bir kısım yumuşak tehditler var burada. Yapanlar için de büyük mükafattan bahsediliyor. Hac bir ibadete kübradır yani. Hac yapan bir insan doğrudan doğruya bir veli derecesine yükselebilir. Bir anda veli derecesine yükselebilir. Onun için orada bir veli hali herkesten dökülür. Herkes orada hiç boş durmaz. Gezerken ya lebbeyk, Allahümme lebbeyk der dolaşır. Ya Allahu Ekber, Allahu Ekber der dolaşır. Bir veli gibi oturur kalkarlar orada. Gayet müstahani derler. Sadaka saçarlar her tarafa. Ve hiç ibadetten durulmazlar. Namaz kılarlar. Sürekli Kur'an okurlar. Hep öyledir. Çünkü o bir ibadeti buradır yani haç ve ibaretiıbra bunun gibi o bakımtan çok teşvik yapıyor orada yani size dokunan yanları var ama kesenize dokunan yanı var zamanınıza dokunan yanı var Fakat bir de beraberinde getirdiği şeyler var. Bunun gibi mesela insan seyahat edince de gönlü yüzü açılabilir yani rahatlayabilir Kafasındaki gambuk ku atabilir Hiç onunla alakalı böyle tahşidat yok. Belki bir yerde, belki de bir zayıf hadiste diyor, seyahat edin, sahat bulun diyor yani. Yeter o kadar. E zaten milletin canı istiyor, seyahat etme imkanı olan seyahat edecek. Kendi ülkesinin dışına çıkamayanlar da mesire yerlerine seyahat edecekler. Yaz Ya dağların başına çıkacaklar veya deniz sahillerine inecekler. Herkes bir şey yapacak orada. O mevzuda taş tatı yok. Yok çünkü tabiattan kaynaklanan şey. Bunların için dedim? Yani sorumluluklarınızda da, vazifelerinizde de esas tabiatınızı arkanızı aldığınız zaman o arkanıza güçlü bir rüzgar alma demektir. Şimdi bir insanda şefkat hissi varsa, merhamet hissi varsa, mahlukata acıyorsa, işte o Abdullah ibn i Sehmi gibi papazın karşısında konuşurken diyor ki Aziz Peder sana teşekkür ederim diyor. Bana üç dakika mehil verdin. Çünkü bu üç dakika içinde sana haktin olan Müslümanlığı anlatırsam ben ölsem de kam yemem çünkü sen kurtulacaksın. Şefkat olmazsa böyle diyemez yani. O dakikaya kadar da kafasını kaynayan sulara sokmuş çıkarmışlar. Yüzü göze hep yarı olmuş. Ama yine de teslimi silah etmiyor adam. Fakat bir papazla karşı karşıya gelince o da onu yumuşatırım ben diyor. işkenceden kurtarırım diyor. Evet. Bunun gibi o Müslümanlarda da o vardı. Yoksa öyle Müslümanlık... Efendimizle intişar ettikten sonra 50 sene sonra dünyanın iki devletini hem Roma İmparatorluğunu hem Sasaniler dize getirme bu çok kolay şey değildi yani. O mütemerit Araplar böyle birdenbire o sert Halitler, o işte bilmem ne gibi Emrübni As gibi böyle bakınca zahiren bakınca dünyevi gibi görünen insanlar birdenbire melek haline gelmişlerdi bunlar. Bir de şefkat kahramanı. İnsanda gelişen o şefkat hissi o merhamet hissi, insanlara acıma hissi insanların cehennemde yanmasına tahammül edemez yani. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah kadar intazibun fe'navi vaduk ve intafir la'n fe'inde kenti azizul hakim diyor. Rabbi innehunne adlanne katiren minennas men tefaani fe'nami minni. Bu Hazreti İbrahim'e ait öncesi de Hazreti İsa'ya ait. Onlar ümmetleri hakkında böyle Şefkat nameleri olarak bunları ifade ediyorlar, sabaha kadar tekrar ediyor bunu, ağlıyor ve tekrar ediyor. Ya bir ümmet deyince, ümmeti icabet, ümmeti davet yani. İcabet etmiş olanlar var, fakat onun davetine muhatap olan hedef kitle var. Onlar için gözyaşı döküyor, Allah çibrili gönderiyor. Ümmetin mevzunda Allah seni mahcup etmeyecektir diyor. Bu da Allah'ın ona merhameti. Dilhun olmuş, içini döküyor, ağlıyor, sızlıyor. Şimdi ölü olunca Efendimiz için ne olursa olsun insanlığı kurtarma adına her şeye katlanır. Şimdi peygamberin o ufkunu kavramamız o hissini kavramamız oldukça zordur. Fakat mesela bir Bediüzzaman'ı düşünün diyor ki 25 milyon milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Bunu demek kolay. Bunu Demeyi düşündüğünüz zaman Benim sizden bir ricam olacak Elinizi bir ateşin içine sokun, beş dakika tutun sonra söyleyin onu Az da kolay bu Ama milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevler içine yanmaya razıyım Görmezsem cenneti bile istemem diyor Çünkü orası da bana zindan olur diyor Evet bu şefkat, şimdi böyle bir şefkatı arkasına alan bir insan Tabiatında varsa o bir dinamo gibi onu, vazifesini yapmaya sevk eder. Dolayısıyla o insan vazifesinden durulmaz. Bu bir yönüyle sevk edici, bir yönüyle de kolaylaştırıcı olur. Yoksa sürekli birisi bizi çağırıp, rehabilite etmesi lazım veya moralize etmesi lazım. Hep moralizasyona tabi olacağız ki, kıvamı koruyabilelim. O da bazen tutar, bazen de tutmaz. Bana hiç tutmaz mesela bana. Hiçbir şey tutmuyor adam, hipnoz yapayım dedi, uyutayım dedi. Saatlerce uğraştı, üç gün, dört gün, doktor, beş ay. Uytamadı. Tutmaz, tutmaz. Nasihat kabul etmezsin. Dolayısıyla öyle değil yani. Allah'tan şefkat istemek. Onun için nur mesleğinde şefkat bir esastır. Tefekkür ve şefkat bir esas. Her nur talebesi, düşünen bir insan olması lazım. Düşünen insan, varlığı, eşyayı, hadiseleri, insanı, insan mahiyetini düşünmeli. Sürekli okumalı. Okuyup doğru yorumlamalı. Doğru neticeler çıkarmaya çalışmalı. Ve bir de bütün varlığa karşı şefkatli olmalı. Karıncaya ayağını basarken bile dikkatli adım atıyorsa, basmayayım diye dikkatli adım atıyorsa bir insan, insanların cehenneme gitmesine göz yumamaz. Dalalette kalmalarına göz yumamaz. Yamuk yumuk inançlarına karşı göz yumamaz. Karşısında göz yumamaz ona ve böyle bir his insan hep canlı, hep dinamiklar zannediyorum. Bir hamun menfil altı yırhımküm menfi sema. Herkese karşı merhametli olun ki arzdakilere merhametli olun ki semadaki size merhamet etsin buyuruluyor. hadis-i şerifte. Bu bir yönüyle de Allah nezdinde merhamet ve şefkat adına konumumuzu anlama adına bir ölçü olabilir. Nasıl hadis-i şerifte buyuruyor, Allah nezdinde eğer yerinizi, konumunuzu arıyorsanız, nezdinizde zat-ı ne değerli olduğuna bakın yani onun da ölçün onu. Ona ne kadar değer atfediyorsanız, siz gökler ötesi alemlerde o kadar değerli sayılırsınız. Aynen öyle de yeryüzünde ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli ne kadar her şeye karşı bir acıma hissiyle üzerlerine eğiliyorsanız bileceksiniz şu Erhamurrahim'in en şefkatli annelerden daha şefkatlidir. Hadis-i hatırlamışsınızdır. Allahu Erhamu Lekum Minha diyor. Fesleğin esası şefkat. Yitirdiğimiz şeylerden çok önemli birisi de o merhamet ve şefkattir. Yitirdiğimiz en önemli değil belki bir gün açmak gerekir. Ama ne zaman? Unutmaz, hatırlatırsanız. Neredeyse diyor kendini, şu sana inene inanmayacaklar diye, neredeyse sana diğer birisi Kehf suresinde, birisi de Tasimim'de, inanmayacaklar diye, birinde de sana inene inanmayacaklar diye neredeyse kendini öldüreceksin diyor. Bu, hem onu tadil etmek, hem de aynı zamanda takdir etmek. Sende öyle bir iç inceliği, bir şefkat var ki, başkaları dalalette diye kendini öldüreceksin. Keşke inansalar diye kıvranıp duruyorsun. Bir manada da diyor ki, kendini o kadar mahvetme. inne kelâ تَهْدِيمَ الْأَحْبَبْتِ وَلَاكِنَّ Allah اَهْدِيمَ اَيْشَىٰ Hidayet Allah'a ait bir şeydir. Liyakatı olmayan Allah hidayet edilmez. Sen kendini helak etme. Mina'da oturuyorlar. Kocaman bir yılan çıkıyor, bir kayınım. Hemen sahabe efendilerimiz başına üşüşünce bu da başka bir deliğin altına giriyor. Şöyle buyuruyor. Vukitum min şerriha ve vukiyet min şerriku. O sizin şerrinizden, siz de onun şerrinden kurtuldunuz. <gülüyor> Bunların ona dokunmasına da şerr diyor. Onlara dokunsa da şerr olacak. Şimdi üslubunda bile bu şefkat üssü bunu anlamak, görmek mümkün. Yılan. Akrep sokuyor kendisini. Yani bilmelisiniz ki bu peygamberi sokunca herkesi de sokar. Ona bir şey yapmıyor yani. Zaten sokunca belki kendisi de ölür. bilmiyoruz Ama ölmeyebilir de yani. Çünkü emsalini sokuyor bazen, ölmüyor yani. Başka bir akreple boğuştuklarını onu soktu, ölmedi. Gitti, öldü. Belgeselde gördüm. Sokuyor fakat şöyle buyuruyor: Ne biçim hayvan diyor, ne peygamber biliyor, ne başka.